...bugünkü programımızın destekçisi... ...Burak Oruç ve Hasan Özden'e... ...teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar. Hoş İyi geldiniz. Derim. İyi günler. Dinleyicilerimizin bayramını kutlamakla evet, başlayalım. Evet. Değil mi dinleyicilerimizin efendim? bayramını kutlayalım. Evet. evet. Ee, ve <gülüyor> e, bugün... ...14 Ağustos... ...2019... ...üç gün sonra yani Cumartesi günü... ...17 Ağustos... ...2019 olacak. Ve biz... 17 Ağustos depreminin 20. yıl dönümündeyiz. Bugünkü programımızı ve bundan sonraki birkaç programımızı da bu konuya ayırmaya karar verdik birlikte. Evet. Ve e, Geçen haftada yaptığımız programı da buna ayırmıştık. E, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası bayram nedeniyle açıklamalarını 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirdi. Nusret Sun'a ve Füsun Hanım'la birlikte yaptık programları, programı. Bugün de buna devam edeceğiz. Hocam ben bir başlangıç olarak olayı hatırlatmak amacıyla kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da biraz kronolojik Neler yapıldı üzerinde duracağız bu programda ve o yapılanlar ne kadar neye yaradı bilmiyorum bu evet. yapmış olduğumuz hazırlığı bir tek programa sığdırmamız mümkün olabilecek mi ama yarıya doğru duruma bakarız evet. belki de e, kısaltırız belki sizde bir giriş yapmak isteyeceksiniz siz buyurun siz Peki. buyurun bir e, siz girişi yapın daha sonra ben de girerim. Evet Hı. efendim 17 Ağustos 1999 sabaha karşı saat 03.01'de merkez Üstü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem deprem meydana geldi. Büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak da kayıtlara geçti. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi. Deprem Kocaeli ile birlikte Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu ve İstanbul e, e, e, İstanbul ve Bolu'da e, depremin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kaldı deprem özellikle Marmara bölgesindeki yaşamını yaşamı kelimenin tam anlamıyla felç etti ve bu durum yaklaşık olarak 45-50 gün kadar da bu şiddetle devam etti. Evet. Ülke sanayisinin merkezi konumundaki bölgelerdeki deprem ülke ekonomisine telafi edilmesi güç sonuçlara yol açtı. Petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, metal tesisleri, otomotiv, kağıt Plastik fabrikaları, ham madde tesisleri ve diğerleri üretimi durdurmak zorunda kaldı. Depremin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulduğu tespit edildi. Binlerce insan evsiz kaldı. Peş peşe yaşanan depremler sadece konut ve iş değil, aynı zamanda kamu binaları olan sağlık, eğitim, belediye hizmetlerinin de verildiği yapıları etkiledi. Şimdi bir... E, Can kayıpları ve e, yaralananlar üzerinde de bir e, kısa bilgimiz var. E, evet. Gerek nüfus yoğunluğu gerekse ekonomik faaliyet açısından Türkiye'nin en önemli bölgesini etkileyen bu depremde resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi de yaralandı. 5.840 kişi ise e, kaybolduğu belirtildi. Ancak bölge halkı can kaybının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Resmi olmayan kaynaklar bu kaybın kırk bin civarında olduğunu belirtiyor. İzmit Körfezi'nin güneyinde bulunan Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel gibi bazı yerlerde sahile yakın kısımların depremle birlikte deniz sularının altında kalması can kaybı ve hasar tespitini zorlaştıran en önemli unsur olarak gösteriliyor. Başbakanlık kriz merkezinin depremden birkaç ay önce birkaç ay sonra yaptığı açıklamaya göre en fazla can kaybı yaklaşık 4.500 kişiyle Gölcük'te, Kocaeli'nde ise 4.000 olurken, Yalova ve Sakarya'da ise 2500'er kişi hayatını kaybetti. Depremin etkilediği İstanbul'un Avcılar ilçesinde ise 976 kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkez üstüne 100 kilometrelik bir uzaklıkta olmasına rağmen 3000'den fazla yapı ağır hasar gördü. 50 yapı tamamen yıkıldı. 30 bin yapı az ve orta hasara uğradı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon Temmuz 2010'da yani 11 yıl sonra depremden 11 yıl sonra e, raporunu açıkladı. 365 bin hasar gören bina var. 112.735 bin yıkık ağır hasarlı bina. 124.131 bin orta hasarlı. 128.042 az hasarlı bina olduğu. Bunlar bina mı yoksa konut birimi mi? Ondan emin değilim. Ee, yani evet. Olabilir. Konut den, denilince konut birimi olabilir. anlaşılıyor. Olabilir. Evet. Evet. evet. Çünkü evet. 365 bin bina hakikaten çok fazla. Çok, çok evet. fazla. Evet. evet. Bir de bir tüpraş yangını geçirdik biliyorsunuz. Evet. Depremin hemen ardından e, Tüpraş Rafinerisi'nde bir yangın çıktı ve bu günlerce devam etti. Yurt dışından getirilen yangın söndürme uzmanları tarafından e, yangın kontrol altına alındı. Bilhare de söndürüldü. Evet tablo bu hocam. Evet. Genel tablo bu. Ondan sonra da 12 Kasım tarihinde de yaklaşık 3 ay sonra e, Kuzey Anadolu fayı üzerinde yine merkez üssü Düzce olan bir başka deprem meydana geldi. 7.2 büyüklüğünde. Orada da 30 saniye sürdü deprem. 845 vatandaşımız hayatını kaybetti. Düzce kaynaşlı, bolu gibi kentleri vurdu. 2600'de yaralı, binlerce insan da ebsiz kaldı. Evet. E, tablomuz bu hocam. Evet, bu deprem tabii... E Türkiye'de özellikle <gülüyor> e, Türkiye ekonomisinin e, can damarı diyebileceğimiz bir bölgede e, yalnız can kaybı değil, büyük ölçüde can kaybı değil. Aynı zamanda büyük ekonomik da sosyal kayıpları da meydana getiren bir deprem oldu. O nedenle e, yakın tarihimizdeki herhalde en önemli depremdir. En büyük deprem olmasa bile sonuçları itibariyle e, en etkili diyebiliriz. Çok etkili bir deprem. Tabi e, tabii zararın 20 milyar dolar olduğu ifade edildi. Can kaybındaki belirsizlikte olduğu gibi ben bunda da biraz şüpheliyim yani. Doğru. E, bu hesabın ne derece sağlıklı yapıldığını bilemiyoruz. Ama sonuç olarak çok büyük bir kayıp var. Çünkü dolaylı kayıplar da olabilir. Bunların nasıl hesaplandığı konusu o kadar açık değil. Ama her halükarda tabii Türkiye'yi esasen ekonomik durumun çok iyi olmadığı bir zamanda vurdu. Hatırlarsanız 98'den itibaren Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı... Resesyon başlamıştı. ...başlamıştı. evet. Ee, bu bu deprem iyice e, de, ekonomiyi e, zayıflattı ve ondan sonraki dönemleri de etkiledi. Ee, Tabi Türkiye e, sıkıntıyla bu da zorla da olsa bu depremin sonuçlarının altından kalktı. Ama e, bu depremden yeteri kadar ders aldık mı? Çünkü maalesef bu depremin olduğu bölgenin hemen batısındaki Büyük İstanbul ve çevresi yeni bir depremin etkisi altında kalacak. Bunda e, hiçbir şüphe yok. E, bu, bu konuları tekrar etmemize de gerek yok. Bu bilinen bir gerçek artık. E, dolayısıyla bizim bu 20 yıl içinde... E, ...neler yapabildiğimiz, bu depremdenlerden ders alarak neleri becerebildiğimiz... ...bundan sonraki depreme nasıl hazır, ne kadar hazır olduğumuzun da bir göstergesi. Ee, bundan sonraki depremde benzer e, durumlar ortaya çıkacak mı? Benzer kayıplar, hatta çok daha muhtemelen fazlasını beklemek lazım. Bunlarla nasıl başa çıkabileceğiz... E ee, bu açıdan bu 20 yılı iyi değerlendirdik mi? Bunun muhasebesini yapmak gerekiyor. Evet, evet. biz de bugünkü programda evet. e, bunun biraz değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. En azından bütün bu 20 yıl boyunca e, neler yapıldı ve o yapılanların e, herhangi bir etkisi oldu mu kaderimizi e, değiştirdi mi yoksa, Biraz da yerimizde mi sayıyoruz bunu değerlendireceğiz. Hemen Ulusal Deprem Konseyi'nin kuruluşuyla başlayabiliriz. Aslında evet. en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirmek mümkün sanıyorum. 21 Mart 2000 yılında deprem zararlarını azaltma ulusal stratejisi başlıklı bir raporu hazırladı. Ulusal Deprem Konseyi biraz gecikmeyle de olsa 6 Mayıs 2002'de kamuoyuna bu rapor açıklandı. Bugün itibariyle bu rapora baktığımız zaman, bilmiyorum siz de aynı şeyi düşünecek misiniz ama, çıkarılan yol haritası itibariyle e, oldukça önemli başlıkları kapsıyordu. Ve ondan sonraki çalışmalara da e, bir anlamda ışık tuttu hocam. 20 e, bilim insanının ki aralarında siz de vardınız, evet. e, bir araya gelerek e, oluşturduğu, Konseyin kuruluş amacı depreme karşı alınacak önlemleri bilimsel olarak tespit etmek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve depremle alakalı bilgi kirliliğini önleyerek vatandaşların korku ve endişeye düşmelerini engellemek amaç evet, olarak bunu evet. söylüyordu. Bu konsey kuruluşu çok önemlidir benim kanaatime göre çok e, iyi niyetle gayet tabii. E, bir başbakanlık genelgesiyle kuruldu. Ee, ancak e, burada önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Ee, konsey kurulduktan sonra o zamanki e, Cumhurbaşkanımız Necdet Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettik. Ve kendisi Cumhurbaşkanı olarak ...haberi olmadığını söyledi. Çünkü bu bir kararnameyle... ...kurulmamıştı. Kararnameyle kurulmadığı için... ...bunun... ...hani şey... ...sözünü geçirmesi... ...yahut ağırlığının olması... ...zor olur... ...dedi. Ben o zaman ilk defa... ...böyle bir yorumla karşılaştığım için... ...hatta şaşırdığımı hatırlıyorum ama... Zaman içinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, söylediği doğru çıktı. Çünkü, çıktı değil mi? Evet yaptırım gücü olmayan e, bir kurum olarak sadece bir danışma kurulu havasında kuruldu. Ve e, aslında çok değerli arkadaşlarımız bir araya geldi. Ve kuruluşundan özellikle kuruluşunu takip eden işte ilk bir yıl boyunca çok toplantı yaptık tam sayısını hatırlamıyorum. Ama Ankara'ya çok gidip geldik. Gidip gelindi, evet. evet. Ve e, işte özellikle e, daha baştan itibaren bu e, strateji raporunu tartıştık. Çünkü bu konuda da hiçbir arka plan bilgisi yoktu elimizde. yani Ne yapılabilir, ne edilebilir, e, neler yapılmalıdır. Bu tabii e, konseyin değerli üyelerinin her birinin aklındaki fikirleri bir araya getirmek ve bunları bir şekilde e, formüle etmek belli zaman aldı. Ama sonuçta iyi bir rapor çıktı ortaya. Daha sonra bir de e, Türkiye'de bu konuda yapılacak araştırmaların e, ne olması gerektiğini içeren bir ikinci rapor daha hazırladık. O da önemli bir rapordur. Ama o ikinci ee, rapor sanıyorum kamuoyu ile paylaşılmadı değil mi? Birinci rapor oldukça detaylıydı ve ee, bilmiyorum ikinci raporta bir daha ziyade aslında bilimsel e, belki de bilimsel çevrelere idare eden evet. bir daha yani, teknik yani, bir daha teknikti evet. tabii. yani tek tek çeşitli ana konuların altında oldukça ayrıntılı olarak yapılması gereken Türkiye'de eksik olan araştırmaların neler olma olduğu neler olabileceği konusunda ayrıntılı bir rapor hazırladık. O, o rapor da epey zaman harcadığımızı hatırlıyorum. E, ama e, biraz önce belirttiğim gibi yaptırım gücü olmadığı için bu e, konseyin maalesef hükümetle ilişkisi de çok zayıf kaldı. Zayıf kaldı. Yani hiçbir zaman e, biz yani TÜBİTAK vasıtasıyla bir takım e, işte temas talepleri Olmasına rağmen o zamanki hükümet tabii başka problemler vardı. Kolay değil. Evet Türkiye, 2001'de de bir ekonomik kriz faktörü tabii evet, yani. Yani, Dolayısıyla kopuk bir biçimde maalesef e, e, hükümetten çalıştı. Evet. Ve sonuçta e, kapatıldı. Başbakanlığın evet. 6 Ocak evet. 2007 tarihli 2007'ye bir evet. sayılı genelgesiyle lağbet ediliyor. ediliyor. Ve gerekçe evet. çok enteresan. Sadece belli bir tarihe ve döneme mahsus olarak yayınlanması nedeniyle artık uygulama alanının kalmaması güncelliğini yitirmesi gibi de böyle bir garip e, oldukça gerekçe. garip bir gerekçe. Evet. Evet. Bir gerekçe bulmaları gerekiyormuş işte herhalde. Evet. <gülüyor> evet. Maalesef öyle. Evet. Evet hocam. Aslında efendim bu e, hemen hemen aynı zamanlarda e, yani depremden daha altı ay sonra takriben Şubat 2000'de çok önemli bir kanun hükmünde kararname yayınlandı ve e, yapı denetim sistemi değiştirildi. Yeni bir yapı denetim kanunu yayınlandı. 595 sayılı Kanun hükmünde kararname. Bu o, gerçekten e, Türkiye'deki e, yani 99 depremiyle gördüğümüz açık seçik gördüğümüz Türkiye'deki e, yapılaşma fecaatini, faciasını ortadan kaldırmayı rasyonel bir biçimde hedefleyen çok e, önemli bir kanun tasarısı, kanun hükmünde kararnameydi. Ee, ve depremden hemen sonraki 3-4 e, ay yani 99 yılının sonuna kadar olan dönemde e, bu kanun tasarısının hazırlığıyla ilgili olarak e, Bayanılık ve İsken Bakanlığı ve ona bağlı olarak çalışan bir üst kurul, kurul olan şimdi mevcut değil, Yüksek Fen Kurulu ki çok değerli e, bürokratları barındırıyordu. Zaten her zaman öyle olmuştur. Yüksek fen kurulu, yani kapatılana kadar tabii, e, bir nevi içtihat makamı olmuştur yapı alanında. E, ve daima e, bakanlığın en deneyimli üst düzey bürokratlarından oluş, oluşan bir kuruldu. Ee, bu kurul e, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle de e, işbirliği yaparak, onların da görüşlerini alarak bu kanun hükmünde kanun tasarısını hazırladı. Kararnameyi. Evet, evet kararnameyi hazırladı. Ee, kararname tasarısını hazırladı. Ee, ben de naçizane... Sırf bu amaçla benim aynı zamanda kişisel görüşlerimi de e, sordukları için e, 4-5 defa Ankara'da bu kurul toplantılarına katıldığımı hatırlıyorum. Burada özellikle e, bütün üyelerin isimlerini hatırlayamıyorum ama e, özellikle isimlerini e, belirtmeden edemeyeceğim iki tanıdığım kişi var. Bunlardan bir tanesi değerli meslektaşımız Mahmut Küçük Bey'dir. Mahmut Küçük Bey daha sonra bakanlığın müsteşar yardımcısı oldu ve daha sonraki aşamalarda da depremle ilgili konularda aktif rol oynadı. Bu bağlamda 2004 yılında deprem şurasının hazırlık çalışmalarını Mahmut Bey yürüttü. bu. Bu, bu şeyde de o zaman Yüksek Fen Kurulu üyesiydi. E, bu kararnamenin hazırlanmasına da çok büyük katkısı olmuştur. Diğer e, arkadaşımız ise rahmetli oldu. E, Oktay Ergünay. Oktay Bey uzun süre e, bakanlığın Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Daha doğrusu meslek hayatının başlangıcından itibaren orada çalışan bir arkadaşımızdır. Oktay e, Gerçekten e, Türkiye'de deprem afetiyle ilgili bütün konulara çok hakim olan, aslında kendisi inşaat mühendisi olmamasına rağmen inşaat konusunda çok iyi bilen, coğrafyac mühendisi yer bilimci, yer bilimciydi ama e, gerçekten e, konunun bütününe hakim olan ve çok dengeli bir biçimde bütün konulara yaklaşan bir arkadaşımızdı. O da ee, rahmetli Ergün da o zaman e, yüksek fen kurulu üyesiydi. Ee, diğer arkadaşların tam dolayısıyla bu, bu çalışma gerçekten bugün de e, neyse ki internette bulunabiliyor bunlar e, şeyler, evet. resmi gazete şeyleri. Gerçekten çok ilginç bir şeydir. Çünkü o zaman, o zamana kadar çok tartışmasını yaptığımız yetkin mühendislik sistemini aslında bu kararname getiriyordu. Getiriyordu. Hatta yetkin mühendislik ismi üzerinde çok tartışma oldu. Yani terim üzerinde. Nedense bazı üyeler yetkin tabirine takıldılar. Ee, başka anlamlara gelebileceğini <gülüyor> düşünerek. Onun için uzman mühendis dediler. Peki dedik, <gülüyor> önemli olan yapacağı olur Yani Tabii. sonuç olarak bu denetim e, hizmetinin uzman mühendis ve mimarlar tarafından yapılmasını öngörüyordu bu e, Kanun hükmünde kararname ve çok önemli olarak yani batıdaki örnekleriyle paralel olarak bu hizmetlerle birlikte bir mali sorumluluk sigortasını da zorunlu tutuyordu. Bu Türkiye'de ilk defa duyulan bir sistemdi. Bu konuda çok tartışılmıştı daha önceki dönemlerde. Aslına bakarsanız tabii bu, bu kararnamenin, Arka planı depremden önce başlamıştı. Başlamıştı. Evet. Tartış, tartışılan konulardı. Gündem artık, şey pardon depremin olması bunu iyice gündeme getirdi ve e, hayata geçti. Bu tartışmalar yönetmelik tartışması sırasında mı hocam? Hayır, hayır. Bunlar yani tamamen, 99 öncesinde. 99 önceki, öncesinde yapı denetim sistemi. Sistemi olarak tab, ayrıca tab, tartışıldı. Tab, tab, evet. tab. Çünkü yapı denetim sisteminin yani 99 depreminin öncesinde de bu işin içinde olan kişiler, üniversiteler, uzmanlar bu konuda büyük bir felaket yaşayacağımızı neredeyse evet. görüyorlardı. Evet. Yani bu bu bir bilinen, bilinen bir şeydi. Evet. Evet. Son derece kötü olduğu biliniyordu. Aynı çerçevede 20 Haziran 2001'de 595 sayılı kararnamede uzman mühendisler ve mimarlar tanımlanıyordu ama bunların nasıl seçileceği vesaire ve görevlerini nasıl icra edeceklerine ilişkin e, ayrıntılar ikinci bir kararnameye bırakılmıştı. O kararnamede 20 Haziran 2000'de yayınlandı. 601 sayılı kararname. Bununla e, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Kanunu'nda ki bu 38 tarihli, 1938 38 tarihli, tarihli kanundur. Onda bir değişiklik yapıldı. Ve ilk değişiklik... Evet, evet, evet. Bildiğim kadar iyi. Evet, evet. Ee, onunla ilgili ve uzman mühendislik ve mimarlık tanımı yapıldı. Ve onunla ilgili koşullar tanımlandı. Ancak e, maalesef 595 ve dolayısıyla 601 çok kısa bir süre sonra e, 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. edildi. Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü konuyu hocam? Anayasa Mahkemesi'ne o zamanki ismi neydi? Milli Selamet Partisi midir? Erbakan'ın partisi. Erbakan partisi. Evet. Değil mi? evet. Ama acı olan şu onunla birlikte aynı zamanda Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği. Evet. O da davası. O da dava açtı. Evet. Evet. Şimdi bu konuları hatırlamak için bu programdan önce İnternette gezinirken çok ilginç şeyleri gördüm. Hatıralarım canlandı. Şimdi bugün sorsanız yetkin mühendisliğin şampiyonluğunu yapan pek çok kurum ve kişinin o zaman bu uzman mühendislik hakkında neler söylediklerini evet. tekrar okumak gerçekten çok ibret verici. Maalesef. Evet. bunun başında bizim inşaat mühendisi odası geliyor tabi öncelikle Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği geliyor maalesef evet. ve diğer odalar geliyor mimarlar özellikle müthiş karşı çıkıyorlardı ben bir oda başkanıyla bir şeyde, bir açık oturumda mühendislerin huzurunda bu konuyu özellikle tartıştığım, tartıştığımı hatırlıyorum yani çok çok çok acı şeylerdi onlar. Ama evet. o aynı insanlar aradan 4-5 sene geçince hepsi değişiverdiler nedense. Değişmeleri olumlu. Tabii Değiştiler ki. mi bilmiyoruz tabii. Evet. Çünkü hala olmayan bir sistemden bir, bahsediyoruz. bahsediyoruz. Şimdi konuşmak kolay. Çünkü bu yapı denetim e, sistemi üzerinde o kadar çok oynandı ki en sonunda artık bırakalım yetkin uzman mühendisler, mimarlar vesaire tanımını yani bu, bu o, teknik elemanlar tarafından dahi e, evrakların imzalanmasına evet, efendim, kadar gitti. Şöyle e, bakın Anayasa Mahkemesi'nin iptal tarihi 24 Mayıs 2001. Evet. 2 ay sonra, 1,5 ay sonra hemen bir gece baktık sabahleyin bir gece kabul edilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 Temmuz 2000, 2001'de 4700 Sekiz sayılı şimdiki yapı denetim kanunu meclisten geçti. Evet. Ve aslında eskiye dönüldü. Yani bir takım cilalı e, parlatmalar yapıldı ama özünde yine uzmanlığın, yetkinliğin, bilginin olmadığı bir e, yapı denetim sistemi. işte yapı denetim kuruluşları kuruldu vesaire. Ondan sonra defaatle ben sayısını ve zamanlarını hatırlamıyorum incelemedim de değişikliğe maruz kaldı yani kanun kanunun uygulaması kanundaki değişiklikler yanında işte muhtelif genelgelerle veya yönergelerle tabi değişikler yapıldı uygulama ile yönetmenliklerinde değişikler yapıldı ve bu sistem hala oturmuş değil evet. aradan geçen 20 sene, Çünkü gerçekçi bir Denetim sistemi olmadığı belli. Yani işte mış gibi yapıyoruz. Çoğu işte olduğu gibi bu işi kontrol edermiş gibi kağıt üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturmak için yürütülen bir sistemimiz var. Hala gerçekten düşünün sorumluluğu olmayan bakın sorumluluk sigortasını getirdi. Bunu boşuna getirmedi. Ama bugün yapı bu denetim kuruluşların böyle bir şeyi yok böyle bir e, sorumluluğu yok yani bir sigorta almak sigortaya almaz. Da bağlı değil yani e, onu düşündüm bu hazırlıkları yaparken bizim tekrar büyük bir depreme mi ihtiyacımız var tekrar bunları gündeme getirebilmemiz için acaba fakat hocam orada da enteresan bir durum var yani e, bakın bütün bu değişikliklerin yapılması depremin üzerinden bir, bir buçuk yıl sonra oluyor. Hadi Ama, 15 yıl sonra olsa. Hayır hayır bunlar efendim gece gündüz çalışıldı aslında. Evet. İ, i̇nanın yani e, ben kendi şeyimden biliyorum. Ben o arada yani yıl sonuna kadar Ankara'ya kaç kere gittiğimi hatırlamıyorum. Yani e, sağ olsunlar gerçekten bakanlık e, TÜBİTAK o zaman Evet tübitak'ta şu anda da, olmayan bir bakanlıktan tübitak, bahsediyoruz. TÜBİTAK'ta tabii. da çok sayıda toplantı yapıldı. Doğru. Yabancı uzmanlar geldi, onlarla birlikte tartıştık. Amerikalılar geldi, Avrupalılar geldi. Ee, çok faal bir şeydi. Ee, yani altı ay hatta bir yıllık süre depremden sonra ee, iyi şeyler yapılma çalışıldı. Tabii işte devamında da dask kuruldu mesela. Ee, bu o çok... da yüz yüz akı evet. kuruluşlardan birisidir, evet. değil mi? Çok. Başlangıçta çok tartışıldı, eleştirildi vesaire. Evet. Tabi e, sistemin oturması zaman aldı ki doğaldır. Yani bu da kolay değil aslında. E, Türkiye gibi bir ülkede böyle bir sistemin oturtulmuş olması ve şu andaki durumuna gelmesi bence büyük bir başarı. Büyük bir başarı ve evet. bir küçücük bir teşkilat bu hocam. Evet. Yani yedi tane yönetim kurulu üyesi ve bir sekreteriyasının olduğu ve evet. sanıyorum iki yılda bir ihaleye çıkılıyor. İhale ile bir bankaya bir, bir pardon bir sigorta, sigorta kuruluşuna ihale ediyor. Evet patronaj onlar yapıyor. Onlar yürütüyorlar. Ama gayet güzel yürüyor. Çok yani güzel yürüyen bir evet. şey olmadı. Ama işte o dediğiniz küçük ekip çok iyi ehil insanlardan oluşturuldu özellikle başta. Evet ve şimdiye kadar ve onlar sadece finansmanla ilgili insanlar değildi mesela Mustafa Erdik hocanın da tabii, tabii. o yönetim kurulunda çok, aktif çok rol oynadığını olmuştur, biliyoruz Erdik, tabii, evet tabii tabii yani e, konuyla ilgili e, insanların e, uzmanların e, bir araya geldiği bir yönetim kurulu olarak evet. e, çalıştı bu, bu da son derece önemli bu arada e, gene aynı dönemde 2001 yılı Mayısında başlayan bir süreçte Türkiye itfaiye teşkilatının yeniden yapılandırılması için bir e, çalışma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve tüm itfaiye teşkilleri birliği tarafından 2001 yılı Mayıs ayında bir protokol imzalandı ve e, bir proje başlatıldı. Neden itfaiye? E çünkü e, şöyle de, herhangi bir afet durumunda Hemen devreye giren ilk teşkilat itfaiye teşkilatı oluyor. Yani sadece yangın söndürmekle uğraşan evet. bir teşkilat değil. Keza emniyet teşkilatı ve sağlık teşkilatı devreye giriyor. Projenin amacı itfaiye hizmetlerinin koordinasyonunun ve etkinliğinin arttırılması acil yardım, kurtarma ve afet yönetim hizmetleriyle entegrasyonunun sağlanması için Türkiye'ye uygun bir idari yapılanma modelinin ortaya konulması idi. Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden biri de gönüllü itfaiyecilik sistemini getirmeye çalışması oldu. 25-27 Eylül 2001 tarihinde de İstanbul'da uluslararası deneyimler ışığında Türk itfaiye Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılması başlıklı bir uluslararası toplantı düzenlendi. Bu toplantıya Avrupa Birliği İtfaiye Teşkilatları Federasyonu, Fransa İtfaiyeciler Federasyonu, Bulgaristan Ulusal İtfaiye Servisi, Köln, Brüksel'den Belçika, Hollanda'dan Lahey ve İsviçre'den, e, İsviçre'den de Sengalen ve Atina Yunanistan'dan da Atina itfaiyelerinin yetkilileri e, katıldı. Fakat e, burada çıkmış olan oldukça detaylı e, raporlar e, bir e, kitap haline getirildi. Kitap şu anda raflarda hocam. Evet. <gülüyor> Bunun hemen arkasından da e, en önemli Çalışmalardan birisi İstanbul için deprem master planı. Dört evet. üniversitenin, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik'in bir arada yürüttüğü bir çalışma. Ee, ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun fonlamasını evet. gerçekleştirdi. Bu konuda biz Boğaziçi, Kandili, Boğaziçi Üniversitesi Kandili Asadhanesi olarak özellikle işin bu raporun oluşturulması yani rapor fikrinin Atarosu, master plan fikrinin kabul kabul kabul edilmesi, oluşturulması aşamasında çok aktif çalıştık. Evet. Bunun için çok belediye ile ve belediyenin yetkilileriyle e, uzun yani birden olmadı bu aslında uzun bir hazırlık, hazırlık, ön hazırlık çalışma süreci doğru e, oldu e, ve. E, <gülüyor> en sonunda aslında bir geniş kapsamlı üniversitelerin özellikle İstanbul'daki üniversite öğretim üyelerinin katıldığı bir toplantıda ki çok gece yerlerine kadar devam ettiğini hatırlıyorum. O zamanki <gülüyor> Belediye Sekreter Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Adem Baştürk Bey'in evet. özellikle ...profesördür kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Onun konuya şey, ikna olmasıyla bu organizasyon yapıldı. Öncelikle İstanbul'daki üç üniversitenin birlikte çalışması başlangıçta öngörülüyordu. Daha sonra ODTÜ'de katıldı. Evet büyük ölçüde koordinasyonunu e, biz yaptık kandili de Atilalansal yaptı Evet e, <gülüyor> e, her bakımdan e, deprem İstanbul'un e, deprem Master planı bağlamında e, bu, bu plan içinde olması gereken bütün konular ayrıntılarıyla ele alındı ...planlamadan başlayarak... ...kent planlamasından başlayarak... ...mühendislik, deprem mühendisliği... ...işte zemin problemleri... ...vesaire... ...artı... E, ...sosyal konular, ekonomik konular... ...bu konuda... E, yani ...sosyal ve ekonomik konularda... ...özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nin e, e, ...ilgili uzman... ...arkadaşları, öğretim üyeleri... ...çok katkıda bulundular... Sosyologlar, psikologlar Sosyologlar, çalıştı. Psikologlar, her şey vardı evet. yani aslında bu bence zaten dünya, çap, dünya çapında da böyle örneği az olan bir rapordu. Ve büyük ilgi uyandırdı. Evet. Dünyada deprem afetle ilgili çevrelerde. Çok emek verildi. Yani gerçekten çok ben kişisel olarak çok zaman harcadığımı ama çok ahenkli çalıştık yani bütün koordinasyon toplantılarını kandili de yapardık büyük büyük katılımla biz de çok şey öğrendik yani kendi alanımızın dışındaki, dışındaki alanlarla alanlardan. da ilgili olarak amaç işte, 1334 sayfalık bir rapor <gülüyor> Şimdi rafta bekliyor. Rafta bekliyor. Evet. evet. Keyif finansman evet. çözümleri de dahil. E, evet. Yani evet. o anlamda son derece kapsamlı ve bütün alanları e, aydınlatan bir belge olarak evet. E, çıktı. Evet. Bir e, müzik dinleyelim hocam. Hayır hayır. E, çünkü e, bütün bunları e, tek tek söylediğimiz zaman e, yani hakikaten bir başka e, üzüntü içine giriyoruz. Bahsettiğimiz her konuyla ilgili dinleyicilerimiz internette arama yapabilirler. Örneğin İstanbul için deprem master planının evet. sadece ana başlıklarına bakmaları bile işin ne kadar kapsamlı ele alındığını ortaya koyuyor. Ve yani tarihte 2003 Evet durum bu. Evet müziğimizi dinliyoruz. we who stopped the pigs that train and nine about 8 p.m. end 22 february we went 7000 and go to a kill in the mailer a find of the train and a passenger from my past the leader was a Insurance agent, this I know The servant set for Remote islands near the equator When they found the ship Would not put in there There's reason to believe he set her on fire When a bomb exploded Buckshot unloaded We three made off and died To the right on rubble American council Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Teknik masadaki arkadaşımızla pazarlık yaptık. E, programımızı ne kadar uzatabileceğimize ilişkin olarak maalesef bizden sonraki programların yayın akışlarını etkilememek için müziğimizi feda ettik efendim. E, söz bir başka programda iki ayrı müzik çalarak bu eksikliği e, gidereceğiz. Evet hocam, Zeytinburnu pilot projesi hemen İstanbul için evet. deprem master planından sonra geldi. E, gene Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ'nün katkılarıyla bir pilot proje hazırlandı. 31 Ocak 2003. Bahatsçı Üniversitesi de var tabii burada. Öyle mi? Bu, evet, tabii, bu, dör, evet. Gene mi? Dört, dört, tabii, bir, gene, Boğaziçi evet, Üniversitesi evet. doğru olabilir. Evet. Ben eksik yazmışım. Evet. Ee, şeyi de... E, bu o, ihaleyi de... E, belediyenin şirketi Taş üstlendi. E, sonuçlarını da 2005'te... E, Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. Ve yaklaşık 16 bin binanın tarandığını... Ki başka bir programda bu projenin nasıl yürütüldüğünü de anlatırız dinleyicilerimize. Evet. Çünkü o da enteresan. 2295 binanın yüksek risk taşıdığı ki bu da %16'sı ediyor hocam evet. ee, riskli binalar. Evet. Ve bu riskten 72.388 kişinin etkilenmesinin öngörüldüğünü söylemişti. Ee, başlangıçta bir Zeytinburnu'nun tamamında uygulanacağı açıklanan dönüşüm sadece Sümer Mahallesi'nin bir kısmında gerçekleştirildi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra 23 Şubat 2013'te 455 daire ve 29 iş yerinin hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Ee, bir not daha vermekte fayda var. Bu arada 2007'de, 21 Şubat 2007'de ee, çok yakın bir mahallede Çırpucu Mahallesi Taşocağı Caddesi 42 numaradaki e, apartman kendi kendine çöktü. Evet, evet hocam. Evet. Ee, bu dönemi takip eden yıllarda 2004'te ki hazırlık çalışmaları 2003'te başlamıştı. Deprem Şurası e, toplandı. Evet. Bu çok önemli bir bir e, ...gelişmedir. Ee, e, Bayındırk İsken Bakanlığı... ...biraz önce adını andığım... ...Mahmut Küçük arkadaşımın... da ...katkısıyla... E, ...o zaman... E, ...Müsteşar Yardımcısı'ydı... ...epey ciddi çalışmalar... ...yapıldı. Ankara'da... ...benim de katıldığım bir takım özel... ...hazırlık toplantıları yaptık. İçerikle ilgili... ...ne olması lazım, nasıl olması lazım... Vesaire. ...neleri kapsaması Neleri lazım. ...neleri kapsaması lazım... Ee, ve İstanbul'da yapıldı ee, o, 2004'te, Nisan 2004'te. 7 ayrı komisyon kuruldu. Bu komisyonlar e, daha önce de yapılan ön çalışmaları da değerlendirerek e, raporlarını sundular ve yayınlandı bu raporlar. Ben Mevzuat Komisyonu'nda e, çalıştım. Diğer arkadaşlarla birlikte işte özellikle teknik mevzuat deyince işte yönetmelikler giriyor bu konuda. O konuda bütün bu raporlar işte sırasıyla kurumsal yapılanma, mevzuat komisyonu, afet bilgi sistemi komisyonu, mevcut yapıların incelenmesi ve yapı denetim komisyonu, yapı malzemeleri komisyonu, kaynak temini ve sigorta komisyonu ve eğitim komisyonu olmak üzere ...yedi komisyonun raporları... ...yayınlandı. 354 bilim insanı katılmış hocam. Evet. evet, evet. Bilim insanı Çok, ve uzman katılmış. Bu evet. ee, da iyi bir çalışmaydı gerçekten. Bakın ama 2004'ten sonra... ...15 sene geçmiş demektir. Bu konuda neler yapıldığı, ...bu raporların sonuçlarının... ...takip edilip edilmediğini bilmiyoruz. Evet, e, devlet evet. açısından şuraların son derece önemli bir fonksiyonu tabii, var. Çünkü tabii. şura düzenlediğiniz zaman işi e, çok ciddi bir boyuta yükseltiyorsunuz ve mutlaka ama mutlaka şura kararlarının hayata geçmesi gerekiyor. Mesela bu bağlamda aklıma bir şey geliyor. Biz Mevzuat Komisyonu'nda e, daha önceki programlarda da e, bahsettiğimiz ve şu anda yapmakta olduğumuz ulaşım ve dağıtım tesisleri, e, deprem yönetmeliklerinin hazırlanması gereğini Şura raporunda da yazmıştık. Evet. 2004 yılında. O zaman da. O zaman. Yani. Evet. O zaman Şura raporunun e, yerine getirmek üzere faaliyete geçen tek kurum e, DLH olduğu de, Ulaştırma Bakanlığı de, demir, yolları, demir Yolları Limanlar limanları. Hava Meydanları Teşkilatı evet. şu anda Altyapı Genel Müdürlüğü olarak geçiyor. Ee, onlar Şura kararı gereğince ee, Limanlar için Kıyı ve liman yapıları için Deprem yönetmeliği hazırlattılar o zaman Biz de katkıda bulunduk evet. Ve sonuç olarak 2007'de bitti Bir takım revizyonlardan sonra 2008'de yürürlüğe girdi O zamandan beri de 11 yıldır da yürürlükte evet. Bu yönetmelik Ama maalesef diğer kurumlar ...şuranın... E, ...bu kararını yerine getirmediler... ...yani işte... E, ...o zamanki... E, ...Ulaştırma Bakanlığı'nın... ...DRH yöneticilerinin... E, ...bir nevi dirayeti diyelim... ...onlar o, onu o zaman... ...ciddiye aldılar... E, ...belki başka alanlarda da... ...uygulama olmuştur tabi... ...bütün... E, ...bürokrasinin tüm yaptıklarını... ...izleyememiş olabiliriz... ...evet... Hemen arkasından evet. e, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve İstanbul Sismik Riskin azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İSMEP evet. kısaltmasıyla evet. 2006 yılından itibaren İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi altında İstanbul ilinin deprem riskini önleme çalışmalarını yönetmek üzere faaliyet göstermeye başladı. Aslında bu e, daha öncesinde Dünya Bankası e, kredileriyle evet. herhangi bir afet sonrası e, Türkiye'de ve başka ülkelerde de e, çalışıyordu. Proje birimleri oluşturuluyordu. Merkezi Ankara'daydı. Fakat evet. e, bu birim e, deprem bölgelerinde çok ciddi, çok kaliteli e, yapılar evet. inşa ettiler. Evet. Evet. Sonrasında da İstanbul'a... Dediğiniz e, gibi Ankara'da e, bir merkezi birim vardı. Bir Dünya evet. Bankası ile koordinasyon birimi vardı. Başbakanlık altında Başbakanlık çalışan. Başbakanlık altında ve çeşitli projeler oradan destekleniyordu. Ancak bu depremden sonra işte özellikle okulların ve hastanelerin e, güçlendirilmesi ve gereğinde yeniden yapımı için... E, ...tabii en büyük risk altındaki stok da İstanbul'da olduğu için... O zamanki İstanbul Valisi'nin de özel e, ilgisiyle, i̇lgisiyle doğru. E, burada bu teşkilat kuruldu. Evet. E, ve hala çalışıyor. Ve hala çalışıyor. E, Şu anda 2 milyar 28 milyon euroluk bir bütçeyi yönetiyor. Tabii ki bu bütçenin bir kısmı harcanmış vaziyette. E, özellikle kamu binaları başta... E, Okullar olmak üzere güçlendirme evet. veya yıkıp yeniden e, inşa etme şeklinde yürüttükleri önemli bir faaliyetleri var. Keza hastaneler, yurtlar, sosyal hizmet binaları ve idari binalarda e, çalışıyorlar. Şu ana kadar 1365 öncelikli kamu binası projesi gerçekleştirildi. 2021'e 2021'e <gülüyor> 2021 e kadar da devam edeceğini biliyoruz. Bir yandan da güvenli şehir, güvenli yaşam sloganı ile eğitimler gerçekleştirdiler. Bir milyon üzerin, 1 milyonun üzerindeki vatandaşa eğitimler yoluyla ulaşıldı. Evet. Buradan hemen 2007 deprem yönetmeliğine geçiyoruz aslında. Evet. 2007 deprem yönetmeliği aslında 1997 yönetmeliğinin bir devamı sayılabilir. 97 yönetmeliğine göre çok önemli bir farkı yoktur. Mevcut binalar hariç olmak üzere. Evet. Çünkü özellikle bir, bir önceki maddede şim, biraz önce belirttiğimiz bu İSMEP projesi, yani İstanbul Sismik krizinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, e, büyük ölçüde e, okulların ve hastanelerin birinci planda olmak üzere, ...değerlendirilmesi ve güçlendirilmesini... ...öngörüyordu. Ama bizim... ...bu, bu alanda resmi bir yönetmeyliğimiz yoktu. Evet. Daha önceden... ...hazırladığımız bir takım gayri resmi... ...dokümanlar vardı ve... ...uygulamada kullanılıyordu. Ama dolayısıyla... ...Bakanlık özellikle bu... ...projenin ihtiyaçlarını karşılamak için... ...zamanlama olarak... ...bize e, tekrar... ...rica etti ve... E, ...oldukça kısa bir süre içinde... ...yani yine işte bir, bir buçuk yıllık... ...bir süre içinde... ...2007 yönetmeliğini hazırladık. 2007 yönetmeliğinin... ...biraz önce dediğim gibi... ...97 yönetmeliğinden... E, ...farkı, yeni bir bölüm... ...eklenmesidir. 7. bölümü yönetmeliğin... ...6 bölüm idi. 7. bölümü... E, ...mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, güçlendirilmesi. için... ...güçlendirilmesi uygulanması gereken kuralları içeriyordu. Ondan sonra bu yönetmelik yayınlandıktan sonra e, İSME projesi büyük ölçüde ve tabii diğer e, yapılar, özel sektör ve kamu yapıları e, bu yönetmeliğe göre güçlendirildi. Değerlendirme evet. ve güçlendirilme. Yani büyük, önemli bir boşluğu doldurdu. O e, Çünkü o tarihe kadar bütün deprem yönetmeliklerine, diğer deprem yönetmelikleri de mevcut binalarla ilgili e, kısım pek yoktu aslında işte. Şimdi şim, şimdi var evet. e, genellikle. Ama biz de bu bu vesileyle bu boşluğu doldurmuş olduk e, şey, deprem yönetmeliğinde. Evet. Evet. Şimdi üç tane başlığımız var. Bunları hızla geçeceğim hocam. Meslek odalarının yetkilen yetkilerinin sınırlandırılması. 2007'de gerçekleşti. Bunu meslek odalarından arkadaşlarla birlikte daha detaylı ele alıp yani bu sınırlandırma olmasaydı nelere sahip olurduk açısından yeniden bakmakta fayda var. Bütün bu süreç boyunca e, çok sayıda eğitim yapıldı. Kandilli'nin eğitimleri hatta ee, ...gazetecileri bile eğittiniz... Evet. Ee, ...nasıl... E, ...yaklaşmak gerektiğini... ...herhangi bir afet haberini yaparken... ...nelere dikkat etmek... ...gerektiğini... ...daha önce söylediğim gibi İstanbul Proje Koordinasyon... ...biriminin... E, ...şeyleri var... E, ...eğitimleri var... Üniversiteler tarafından verilen ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen eğitimler var. Buna da ayrı bir başlık olarak bir başka kandilin e, eğitimleri hala devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet. Ee, çok sayıda toplantı, konferans, sempozyum, anma toplantıları yapıldı. Bir kısmının ben de belgeleri var ve e, internetten de bulmak mümkün. Ama bunları listeleyip <gülüyor> evet. önemlice bir kısmını evet. unutmak söz konusu. Hocam iki dakikamız kaldı. Evet. Ee, ayın son programında ise şunları konuşalım. AFAD'ın kuruluşu 2009. Evet. Ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Planı oluşturma çalışmaları. Süreç analizinin AFAD koordinasyonunda başlatılması 2012. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı bu 2012'den 2023'e kadar geçerli olacak. Ve çalışmaları da 2011 yılında başladı. E, afet riski altındaki alanların dö dönüştürülmesi hakkında kanun e, 16 Mayıs 2012 tarihlidir ve çok önemli bizim de artık bütün problemlerimizin ortadan kalkacağını e, hayal edip e, büyük bir e, umut kırıklığıyla hala üzerine program yaptığımız kentsel dönüşüm e, programıdır bu. E, afet ve Acil Duruma Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 18-12-2013 tarihlidir. Türkiye Afet Müdahale Planı belgesinin yürürlüğe girilmesi 3 Ocak 2014'tür. İmar Barışı biliyorsunuz. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği e, 2018 evet. evet uygulamaya 2019'da geçtik. Evet. Türkiye deprem tehlike halırtaları bu da 2018'de çıktı. Bu da çok önemli. Şu anda çalışmasını yürüttüğünüz 2019'da e, çalışmaları eskiden beri gelen çalışmaların toparlanmasıyla devam eden ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri. Bir de kaybettiğimiz dostlarımızı anmamız gerekiyor. Aykut Barka hocamızı 1 Şubat 2002'de kaybettik. Ahmet Mete Uşşukarı'yı 21 Ocak 2013'te, Hasan Boduroğlu'nu 8 Nisan 2015 tarihinde e, kaybettik. Gerçekten e, depreme karşı mücadele ve zarar azaltma konularında e, bu e, üç hocamızın inanılmaz destekleri, inanılmaz katkıları olmuştur. Semihli evet. hocalarımızı saygıyla anıyorum. Evet saygıyla anıyoruz. Hocam çok çok teşekkürler. Zamanımızı ben çok teşekkür sürekli tamamladık ama ay sonunda bu programa tekrar devam edeceğiz. Evet. Evet. Çok çok teşekkürler. Efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında 17 Ağustos depreminin 20. yıl dönümü nedeniyle bir özet yapmaya çalıştık. Yarıda kaldı özetimiz ama ay sonu programında devam edeceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu.